Mahiyet değişme. Şekil değişme başka, mahiyet değişme ise daha başkadır. Mahiyet değişmesi için mutlaka ölmek lazımdır. Toprak mahiyet değiştirerek nebatat halini alıyor. Nebatatın ete veya süte intikal etmesi için de topraktan kopması ve koyunun ağzında ezilip midesinde hazm olması icap ediyor koyun da insan hayatına inkılap etmek için kesiliyor ve insanlar tarafından yeniliyor aynı şekilde. Bir çekirdeğin ağaç hayatını inkılap etmesi için de ölmesi yani toprak altına girip parçalanması lazım geliyor. İnsanın ölümüne bu noktadan bakılmalıdır. İnsanlar toprak altına ebedi bir hayata mazhar olmak üzere giriyorlar. Diğer taraftan, bu dünyada mahiyet değişme kanunu mevcut olduğuna göre, bu kanun elbette ki bir günde dünyaya tatbik edilecektir. Yokluktan şimdiki mevcut halini alıncaya kadar, çeşitli mahiyetlere girip çıkan bu kainat elbette ahirete inkılap etmeye müsaittir ve inkılap edecektir. Evet, kimse kendiliğinden peygamber olamaz. Hiçbir insan. Kendi gayretiyle, kesbiyle, ilmiyle, iradesiyle peygamber olamaz. Peygamberlerin sohbet-i ilahiye ile bir anda eriştikleri kemalata, diğer insanlar... ...milyarlar senede ulaşamazlar. Peygamberlerle diğer insanlar arasındaki bu mühim farkı da şöylece izah edebiliriz. Bir sadrazam, padişahın raiyeti namına, ona muhatap olup hiçbir ferdin kendi başına vasıtasız vakıf olamayacağı birçok esrara vakıf olur... Peygamberler de uluhiyet dairesine ait birçok sırlara, hikmetlere mazhar olurlar. Malumdur ki koyunlar, faraza, irade sahibi olsalar, kendi hissiyat ve duygularını, anlayış ve kavrayışlarını ne kadar arttırırlarsa arttırsınlar. Çobanlarının ilmine ve irfanına kavuşamazlar. Çobanın bir saatte kazandığı ilme ve mazhar olduğu feyze onlar binlerce senede erişemezler. Diğer insanlarla peygamberler aleyhimusselam arasındaki fark da buna benzer. Evet sani alem bu aleme hiçbir cihetle benzemez. Allah'ın kainatla olan nisbeti hallakiyettir yani. Her şey O'nun mahlukudur, masnudur. Usta eserine benzemekten münezzeh olduğu gibi sani alem de bu kainata benzemekten münezzehdir Zira kainattaki bütün madde ve manalar O'nun mahlukudurlar. Mesela Selimiye Camisi Mimar Sinan'ın eseridir. Onun mimarlık kabiliyeti bu eserde tezahür etmiştir. Lakin Mimar Sinan'ın zatı bu caminin zatına benzemediği gibi sıfatları da caminin hususiyetlerine benzemez. Ve yine bu cami ne Sinan'ın zatından kopmuş bir parçadır ne de zatının tecellisidir.